إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله ومخلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم مباركنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا متبدا Allah-u Teala'ya sonsuz hamdü senalar olsun ki mübarek Recep-i Şerif ayına üç ayların başlangıcına faz keremiyle bizleri iman ile sıhhat ve afiyetle kavuşturdu. Bundan dolayı Rabbimiz de sonsuz hamdü senalar olsun. Şimdi bu açıma doğru gelirken Yolda Recep'in hilalini gördüm elhamdülillah. Tabi hilal görüldüğünde okunacak dualar var, yapılacak vazifeler var. Onları Ramazan-ı Şerif ile ilgili risalede yazmıştım, hilalle ilgili e, duaları. Ezberimde kalanları okudum elhamdülillah. Recep ayını görerek ferahlandım, sevindim elhamdülillah. bu şehrullah, Recep Allah'ın ayıdır. Bu ne demek? Bütün aylar onundur ama... Recep aynı kendisine izafet ediyor, kendisine nispet ediyor, kendine ayırıyor, kendine seçmiş. Onu seçtiğini biz de seçeceğiz, onu sevdiğini biz de seveceğiz, onun değer verdiğini biz de değer vereceğiz. Evet, Recep Şerif haram aylardandır. Rabbimiz Tebaarika Teala Tevbe suresinin 36. ayet kelimesinde ki okudum demin, Allah katında ayların sayısı, Allah'ın kitabı olan Levim mahfuzda, Ta gökleri ve yerleri yarattığı günden beri 12 olarak tespit edilmiştir ki bunlardan dördü haram aylardır. Haram demek hürmetli, kıymetli, yasaklı, korunmuş. Bu haram ayların, bu dört haram ayın hangisi olduğu hakkında Bukhari, Müslim gibi sahih kaynaklarda geçen hadis-i şerifte Ebu Bekir Allah teala Allah'ın ediliyor. Şüphesiz zaman dönüp dolaşıp Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günündeki halini almıştır ve bu düzen bu nizam Allah'ın düzeni olduğu için asla bozulmamıştır ve bundan sonra da bozulacak değildir çünkü bu ayarlar, bu düzenler kul yapısı olmadığından ve alim. her şeye gücü yeten ve her şeyi hakkıyla bilen Allah'ın ayarlaması şaşmaz. Bunlardan dördü haram aylardır, üçü peş peşedir. Onlar Zülkade, Zülhecce ve Muharrem ayladır. Zülkade, Hicri senemizin 11. ayı, Zülhecce 12. ayı, Muharrem'de Hicri yılbaşımız olarak birinci ay. Bunlar peş peşe oluyor. Çünkü 11, 12, 1 olarak. Tek olan ise Cemaadil ahir ayıyla çıkan ay Cemaadil ahir Şaban Şerif arasındaki şu anda beklediğimiz önümüzdeki ay arasında bulunan Mudar'ın torunları olan Kureş kabilesinin Mudar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dedelerindendir. Kureş kabilesinin dede, dedesidir. Mudar'ın recebi yani Mudar'ın torunları olan Kureş kabilesinin özellikle tazim ve ürmet ettiği saygı gösterdiği bir receb ayıdır. Tabii ki Kureş kabilesinin cehaliyet devrinde yapmış olduğu bu tazim ta İbrahim Aleyhisselam'dan. Çünkü Kureş'in de atası İsmail Aleyhisselam ve İbrahim Aleyhisselam'dır. Recep-i Şerif'e gösterdikleri bu saygı cehaliyet devrinde de olsa İsmail Aleyhisselam'dan, İbrahim Aleyhisselam'dan, Allah'ın peygamberlerinden kalan, e, bozulmadan, e, değişmeden kalan efendim haram aylarla ilgili bir hükümdür ki sonra onlar nesi denen olay kuran geçtiği üzere e, haram aylarda savaş yapamadıklarından efendim maddi de sıkışırlarsa, yağma ve baskınlara muhtaç kalırlarsa o ayların yasaklığını başka aylara atarak 3 e, ay peş peşe olduğu için e, haram ayda da silah e, çekemiyorlar, ok hiçbir yağma, baskın, hiçbir şey yapamıyorlar. E, böylece e, muhtaç kaldıklarından o 3 ayı bölerlerdi işte o 3 aydan şu ayın haramlığını şu aya attık işte efendim sayı olarak tutturduk bir ay olarak başka bir ayı haram sayacağız 3 ay peş peş olduğundan işimiz bozuluyor diye e, yanlış işler yaparlardı haram ayların hürmetini böylece bozmuşlardı fakat Recep ayına gösterdikleri tazım ve yani o ayda e, saldırıları baskınları, yağmaları efendim durdurmaları tabii ki ee, hak olarak kendilerine kalan e, dinin adetlerindendi. Ekseriyetini bozdukları halde bazı bozmadıkları işler vardı. Ebu Derdar radıyallahu anh bu yüzden buyuruyor Şehrun kânetil cahiliyetü tu'avvumuhu fi cahiliyetha ve mâ zâdehul islamu illâ fâzlenü ve cahiliyet ehlinin bile cahiliyet döneminde tazım ettiği hürmetle saygıyla karşıladığı bir aydır. Tabi İslam gelince o tazimi ve hürmeti kaldırmadı. Bilakis faziletini ve tazimini artırdı. Çünkü Recep Şehirullah buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ki Recep Allah'ın ayıdır. Bu aylara haram denmesi kendilerinde savaş yasak olduğundandır. İslam'ın bir dağatinde başlangıcında müşrikler e, savaşı başlatırlarsa tabii ki onlara karşılık vermek helal idi. Fakat onlar savaş başlatmadan müşriklerle harbe girişmek Harp başlatmak, e, Recep ayında vesaire e, üç ayda yani toplam olarak e, dört haram ayda yasak iken sonra bu hüküm ne sedildi? Resulullah sallallahu aleyhi sekizinci senesini Şevval ve Zülkadah aylarında Taif'i kuşatmıştı. Kuşartmış, Hüneyn Muharebesi'nde Evaz'ın kabilesine savaşması da e, yine... Efendim Zülkade aylarına rastladı ki Zülkade bu dört haram aydan biri olduğu için demek bu haramiyetin kaldırıldığını gösteriyor. Biz de böylece anlamış oluyoruz. Ancak günah ve sevaplara verilen karşılıkların katlanması hususunda bu haramlık ve bu hürmet geçerliliğini sürdürmektedir. Kurtulm-i şöyle buyuruyor allah Teala bir şeye bir yönden değer verirse onun bir tane hürmeti olur. İki veya daha fazla yönden tazim ettiği şey ise hürmet ve büyüklüğü birkaç yönden artar. Bu nedenle o şeyle alakalı olarak yapılan iyi bir amelin sevabı katlanacağı gibi kötü amelin azabı da kat kat olur. Mesela Recep ayı haram ay. Mekke şehir olarak haram şehir. Şimdi haram ayda Mekke'de haram bir beldede de Allahü Teala'ya itaat eden sevabı mesela Rebü'ül gibi helal bir ayda ama haram bir şehirde yani Mekke gibi haram bir şehir. ibadet edeninkiyle denk olmayacağı gibi helal ayda haram bir kariyede itaat edenin mükafatı helal ay mesela haram bir kariye diyelim Mekke'de yapılan bir ibadet helal ayda mesela diyelim Rebü'ül yine İstanbul gibi helal bir belde mesela yani e, harem bölgesi değil Kabe-i gibi değil. Yapılan ibadetle eşit olmaz. Şahıslara göre bile bu konular değişebilirse de burada bizim anlayacağımız şu anda nasıl ki Mekke'ye, harem bölgesine giren insanlar efendim, e, ihrama giren insanlar, harem bölgesine giren insanlara bazı şeyler yasak oluyor. Yasaklar da e, kat kat yasak oluyor. Ve yapılan günahlar kat kat katlanıyor. Öyle ya şimdi Normal bir şehirde yapılan günahla Mekke'de yapılan günah bir olur mu? Başka şehirlerde kalbinden bir şey geçirsen de yapmasan sorumlu olmuyorsun ama Mekke'de kalbinden bile geçirene e Allah Teala acık azap tattırırım buyuruyor. Hemen yuridifu bil hadin bi zulmin nuziqou elim. O halde cahiliyet ehli bile Recep ayında kılıçlarını kınına sokup savaşı bırakırlarken Müslümanlar nasıl olur da bu mübarek ayda bu haram ayda, yasak ayda gıybet dedikodu iftira yaparak insanların ızrahasiyetlerini rencide etmekten dillerini korumazlar. Halbuki bazen dil süngüden daha zararlıdır. süfyan Sevri Hazinleri buyururdu ki bir insana o ok atmak laf atmaktan daha hafiftir. Zira bazen süngü şaşar da dil şaşmaz. Onun için فَحْبُ الْفَضَاءِ al عَدَّاءِ بَيِّقَتُنْ Semul meydanun cevahatus sinanil Düşmanlarla feza genişliği dar gelir toşlarla iğne deliği meydan gelir süngülerin yaraları çabuk iyileşir ama dilin açtığı yara iyileşmez Bundan dolayıdır ki Bumbarek ayda günahlardan sakınmalı, haramlardan özellikle korunmalı, efendim, bu ayın kıymetini, değerini, Allah-u Teala'ya olan izafetini, nispetini, göz önünde bulundurmalı, ve, bir takım sudan bahanelerle, Müslümanları, alimleri, velileri, Allah'ın dostlarını özellikle kenkitlere hedef haline getirmemeli Allah muhafaza buyursun. Tabi haram ayın hürmeti katlandığı için, azapları da cezaları da katlanır. Onun için. Şimdi, bu mübarek haram ay, Allah'ımızın haram ayı tabii ki Bizlere şefaat edecek, inşallah bizleri şikayet etmeyecek. Her ay olduğu gibi, bu mübarek ayda bizden ayrıldığında Rabbimizin huzurunda şahitliğe çağrılacak. allah Teala'nın ısrarlı sorularına rağmen, Ya Rabben te emerte ibadeken yestura be'adun be'adâ. وَسَمَّانِينَ بِيُّكَ مُحَمَّدُونَ صَلَّ اللّٰهُ تَعَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَصَمَّ فَا اَنَا لَصَمْ مُسَمْعُتُ Buyuracak. Rabbimiz, bizim iyiliklerimizi, ibadetlerimizi, hayırlarımızı, namazlarımızı, oruçlarımızı anlatıp, hiçbir günahımızdan bahsetmeyen de bayına, kendi mübarek ayına, bunlar hiç mi sende isyan etmediler diye. Sual buyuracak. Recep ayı da cevaben Ya Rabbi sen kullarına emrettin ki birbirinizin hatasını, kusurunu, günahını örtün. Senin peygamberin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de bana sağır adını taktı. Ben sağır ayım. Yani ne demek? Onların ibadetlerini, iyiliklerini duydum, günahlarını işitmedim. İşte onun için bu mübarek ay bizi Rabbimizin huzurunda şikayet etmekten hayal edecek, utanacak, o halde biz de bu mübarek aydan haya edelim, utanalım da bu mübarek ayı günahlarımıza şahit yapmayalım. Evet. Bizim bu kadar iyiliğimizi düşünen bir aya biz de tağzım müvhimetlerimizi artıralım. Demek ki bu mübarek ayda oruçlar tutarak, geçmiş günahlara pişmanlık çekerek ve bir daha yapmamaya azim ve kararlılıkla suhûde tevbe istiğfarda bulunarak affımızı istemeli böylece hiç olmazsa Recep ayında günahlara silgi çekerek Şaban ayına temiz olarak kavuşmalı ve hesabı kapatmaya bakmalı. Allahu Teala vette ve kelimeler bize her gün yapacağımız günahlar için kul kusursuz olmaz, mevla olmaz. İlla insan e, isyan eden isyandan mürekkep olduğundan günaha düşer, çare yok. Onun için beş vakit namaz tayin etti, cemaatler tayin etti, böylece günahlarımızı silmeyi sileceğini bize vaat etti. Olmadı, haftada bir cuma tayin etti, cumadan cumaya günahları sileceğini vaat etti, o da olmadı. Haram aylarda, dört haram ayında Rabbimiz bizlere mağfiretler vadettim, kıyafatlar vaadetti ibadetlerle, oruçlarla temizlik sözü verdi. Efendim daha da olmadı. allah Teala'nın Recep ayında bu mübarek aydaki senede bir ay mutlaka bu hesabı kapatmak lazımdır. allah Teala bu mübarek zamanları, bu üç aylar gibi mevsimleri biz kullarına acıdığından tayin buyurdu. Bu vesileyle kullarına Rabbimiz şöyle seslenmektedir. Ey benim günahkar kullarım. Size her daim tövbe etmeyi emrettim ama bunu yapmadınız. Ben de bu faziletli vakitleri diğerlerinden üstün olarak yarattım. Takisiz, siz bari bu mevsimlerde Rabbiniz için günahlardan temizlenesiniz. Eğer bu kıymetli zamanlar size ulaşmış da siz hala günahlara ısrardaysanız, tövbeye yanaşmadıysanız, Vay kötülük yapanların başına gelecek zarar ve ziyanlara sonra pişman olursunuz ama iş işten geçer bir derece bayına ya nasıl dünya durdukça Recep ayı gelir ama sen durur musun acaba bu bilinmez onun için bu haramayı bu Recep ayını belki bir daha seneye çıkamam diye çok iyi bir şekilde salih amellerle değerlendirmeye bakmalı. Ne buyurdu Rabbimiz? فَلَا تَظْلِمُوا ف۪ينَا اَنْفُشَكُمْ Sakın o haram aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Kendi nefsinize kıymayın. Canınıza yazık etmeyin. Evet. Ne demek zulmetmeyin? Günah işlemeyin demek. Günah işlemek her zaman yasak. Ama özellikle hürmetli ve yasaklı olan bu aylarda istenen masiyetler aynen ihramlıyken iken ve Kabe hareminde işlenmiş gibi kat kat fazla yazılır. Mesela zina. Her zaman haram. Her yerde haram. Ama... Bir insan, efendim, herhangi bir saatte vakitte zina yapsa haram. Afedersiz keranede bile zina yapsa haram. Ama bunu, efendim Kadir gecesi gibi kıymetli bir gecede zina yaparsan olur kat kat haram. Peki, camide zina yaparsan olur kat kat haram. Kağıbede zina yaparsan olur taş olur taş. onun içindir ki. Yerine göre de, zamanına, zeminine göre de, günahların cezaları katlanarak veriliyor. Çünkü neden? Bir, Allah'ın günahını işleyerek Allah'ın evini kırmak. ikinci Allah'ın tazim ettiği, değerli saydığı zamana hürmetsizlik yapmak. Onun hürmetini, dokunulmazlığını ihlal etmek. Diğeri, Allahü Teala'nın değer verdiği evine, Kabe'sine, camisine saygısızlık etmek. Böylece ne oluyor? Cezalar katlanıyor çünkü cinayetler ve suçlar eklendikçe azaplar katkaz oluyor. Zulüm ve günahlar her halükarda büyük cürümlerdir, isyanlardır ama allah Teala istediği günahı, dilediği günahı diğerinden büyük sayabilir. Emirleri kırmak ve yasaklar işlemek, mesela namaz kılmamak, beş vakit namazı kılmamak öyle büyük günahtır ki misli yok. Yavurluktan sonra, imansızlıktan sonra en büyük günahı hangisi sorsan, bir o namazın vaktini geçirmek, kasten kılmamak deniyor. Böyle bir efendim, zulüm haram aylarda işlenirse, hiç şübeski diğer aylarda yapılan zulümlere göre daha ağır ve taşır. Onun için hemen beş paket namaza başlanmalı. Haram ay girdi, yasak ay girdi, bu ne gibidir? Kabe'de namaz kılmamak gibidir. Şimdi ben Kabe'ye gitmiyorum diyorsun, e ben zaten kendimi daha düzeltemedim, kendimi hazır hissetmiyorum. Bu da nereden çıktıysa, bir de bu hazır hissetmeme lafları çıktı şimdi. Hocanın biri komşuya dediği gibi, ya minare düşse evin yıkılacak caminin dibinde komşusun, bir kere senin namazda görmedim. O da ne desin beğenirsin, henüz düşünmüyorum. E sana evlenme mi teklif ettik ne düşünmüyorsun ya? Hoca, hoca dedi. Sen işine bak. Benim tuzum kuru tıkırım yerinde. Hoca da altında kalır mı? Dedi ki balatın köpeklerinin de tuzu kuru tıkırı yerinde ama belediye zehirleyince anlıyorlar. Yani sen şimdi gel keyfim gel. Akşam okunduk duymadın. Yasu okunacak haberin olmayacak. Oturdun televizyonun karşısında kumanda elinde zıp zıp zıp zıp. O kanaldan o kanala diyorsun Namaz geçti. Hiç tınmıyorsun. Ama... Hacralı hocam geldiği vakitte secdeyi terk edene, Allah secdesi etmeyene çok ağır mı çok zor muamele yapacak ya. Onun için şimdi hele bu Receb ayında, bu haram ayda yani Kabe'de ezan uza kılmasın. Ben Kabe'ye kendimi hazır hissetmiyorum la baba. Neyini hazır hissetmiyorsun ya? Hacralı hocam geç hadi ölüm meleği geldi, e ecelim vakti geldi, gidiyoruz dese, hazır hissetmiyorum desen yutar mı tutar mı bu laf? Kimi kandırıyorsun sen, kendini kandırıyorsun, kime yazık ediyorsun sen, canına kıyıyorsun sen? Düşünsene bu zulmün vebali kime dönecek? Yazık değil mi sana ya? E demek? İlk iş namazdan başlamalı. Bak namazla ilgili bir koca bir kitap yazdık. 500 sayfa, 600 sayfası ne kadar oldu? Koca kitap, namaz, dinin direği, müminin müharacı namaz. Bir oku bakalım terk edenlerin vebalini, kazaya bırakmanın cezasını, bir vakit namazı kasten terk edenin cehennemdeki yerini, yurdunu bir oku ya, bir oku. Neden geldin bu dünyaya? Ne istiyorlar senden? Nereye gidiyorsun ya? Ne boş işlerle seni meşgul ediyorlar seni? Vaktini geçiriyorlar. Bir vakit namazı geçirme. Dünya değil mi ya? Bütün dünya senin olsa elinden çıkacak olsa sen namazını kaçırma ya. Onun için bak haramaya girildi. Yani sen abiye gitmedin, Ömre'ye, Hacca gidip Yaram'a girmedim diyorsun ama haram ay geldi bütün dünyaya. Recep ayı gelince bütün dünya harem bölgesi gibi oldu. Haram ay geldi. Ne demek ya bu zaman, zaman zamanın işlemediği yer yok ki. İstanbul'da da işliyor, Roma'da da işliyor, Amerika'da da işliyor. Efendim, Fas'ta da işliyor, Tunus'ta da işliyor. Bunun dünyanın her tarafı zaman. Allah'ın ayı girdi. E nereye gideceksin şimdi? Allah'ın mülkünden mi çıkacaksın? Günahların kat kat yazınıyor can bunu niye hesap etmiyorsun? Bak ne diyorum sana? Birkaç gün evvel Recep Bayir girmeden evvel Cemal El Ahit ayındayken içilen içkinin, oynanan kumarın, yapılan zina'nın, namaz terki hepsinden büyük. Adam öldürmekten de büyük günah yahu. Bir vakit namazı kasten terk etmek bunu. Şakası yok bunun. Dünya kadar ayet ayet silaah et doldurduk yazdık okutsana bir birbirine duyursana ya. Bizim derdimiz bu. Bir kişi namaza başlasın. Bir kişinin anını secdeye değilsin ya. Yarın gireceksin. Toprağın altına yumruk kadar toprakların üzerine uzanacaksın. Ne cevap vereceksin? Rabbinin meleklerine. İlk sual namazdan, ilk hesap namazdan. Herkes namaza başlasın. Harama geldi girdi. Bak şimdi harama girdikten sonra birkaç gündür ne oldu? Pazartesi gecesi ilk geceydi. Mübarek ben Tavsiye ettim, Recep Risalesini alın dedim geçen hafta, okuyun dedim, ilk gece duaları vardı inşallah okumuşsunuzdur, İlk gece namazları vardı inşallah kılmışsınızdır. E ben ne yapayım, kitabı yazıyorum, size duyuruyorum, pazarı pazartesi, bağlayan gece Recep'in gecesi, ertesi gün pazartesi mübarek ilk günüydü, bugün salı ikinci günü bitti, şimdi üçüncü gecedeyiz, çarşamba gecesi, gece evvel geliyor. Eee bunlar ne faziletleri var, oruçları var, kaç gün tutana şu kadar sevaplar, bunların hepsini tek tek yazdık şimdi. Hepsini anlatmaya da vaktim yetişmeyebilir. Ancak size ben adres veriyorum, size havale ediyorum. Size kendi hayırlarınızı, kârlarınızı, menfaatlerinizi göstermeye çalışıyorum. Ben ulaşamasam da belki sen ulaşırsın ya. Ben sana Arayacağın, peşine düşeceğin, hedef bir hazineyi gösterdim. Ben ulaşamasam da belki sen ulaşırsın. Niye gizliyim bildiğimi? Konuşarak da söylüyorum, yazarak da söylüyorum, e, ulaştırıyorum size. Belki başka yerde toplu halde bulamayacağınız ilimler. Ya bunlar amel edilmek için yazılıyor. Onun için şimdi, bak birkaç gün evvel, yapılan bir zina, içilen bir içki, oynanan bir kumar, ne gibi? Normal İstanbul'da bir yerde, herhangi bir mekanda yapılan günah gibi. Ama şimdi, Pazartesiden beri ne oldu? Haram girdi. Yani bütün dünya kapladı Allah'ın receb ayı, Allah'ın haram ayı girdi. Bu itibarlığa yapılan günahlar ne gibi oldu? Aynı ihrama giren bir insanın harem bölgesinde, kabe Muazzama'da günah işlemesi gibi, Büyük bir cürüm oldu ya. E insan bunları bilecek. Haram ay ne demek? Bak nefislerinize zulmetmeyin. Özellikle hasaten bu aylarda günahlarınızı sürdürmeyin. Allah'ın büyük tuttuklarını önemseyin. Bir işin büyüklüğü Allah'ın dinindeki önemine göre tespit edilir. Akıllı insan anlayış erbabından ise efendim sen Rabbinin değer verdiğine değer vereceksin. Allah Teala istediğini yapmaya, dilediği şeye, dilediği özelliği vermeye kadirdir. Bu haklar ancak Allah'a aittir. Kimsenin buna itiraz hakkı yoktur. Niye bu ayın diğer aydan farkı vardır? Bu farkı veren Allah'tır. Efendim bu saatin şu saatten niye fark var? Bu adamın şu adamdan ne farkı var? Olur mu canım? Allah Teala <gülüyor> Dilediğini yaratır, istediğini seçer. Onun yapmak istedikleri asla engellenemez. O, yaptığı işleri illetlere, sebeplere dayalı olarak yapmaz. Hikmetiyle yapar. Ama bu hikmet bazen belirgin olur, bazen gizli olur. Aylar içinde haram aylara, üç aylara verdiği değer, günler arasında cuma ve arefe günlerine ettiği meziyetler, saatler içerisinde farz namaz vakitlerine bahşettiği üstünlükler, efendim tartışmasızdır. Kullar içerisinde, efendim, peygamberler içerisinde kimin kiminden üstün kılması, ümmetlerin kimin kiminden faziletli kılması, Mekke ve Dine Kudüs Şerif'in mekanlara tahsis ettiği özel hürmetler ve kıymetler, ayetlerle, hadislerle sabittir. Bu seçim, bu imtiyaz, bu özellikler, mübarek zamanlarda, mukaddes mekanlarda, yapılan ibadetlerin sevabının kat kat artmasına, İşlenen günahların da diğer zaman ve mekanlarda irtikap edilenden daha ağır cezaları mucib olmasına sebep olmuştur. Bunlarda çok hikmetler vardır. Bazıları erbabınca malumdur. Tabi bütün hikmetleri bilme iddiası da kimsede yoktur. Bu itibarla Allahü Teala ve Tefettiz Hazretleri bu mübarek aylara özellikler vererek... Bazı mevsimlerde kulların ibadete yönelmesini, orucu artırmasını, namazı artırmasını, zikre artırmasını, tebbi istiğfara yönelmesini temin etmek murad etmiştir ki, e tabi her günde, her saatte, her zamanda, her mekanda salih amel makbuldur ama, tabi insan devamlı yaptığı işlerden yorulur ve ibadet adet halini alır, artık zevk almaz bir hale gelir, bundan dolayı Rabbimiz böyle mübarek aylarda kullarını salih amellere teşvik etmiştir. Demek ki Allah-u Teala sevdiği kullarını mübarek zamanlarda salih amellere muvaffak kılar. Sevmediği kullarına ise kutsal zamanlarda kötü ameller işleterek, hem o vaktin bereketinden mahrum eder, hem o mukaddes ana yaptığı saygısızlıktan dolayı azabını artırır. Artık aklımızı kullanalım. Bak dünyada ticaret erbabı var. Alışverişi iyi bilenler var. Ben ne aldımsa pahalı almışım, ne sattımsa ucuz satmışım. Ben ticaretten anlamam mesela. Hiç kar ettiğim bir iş olmadı bugüne kadar. Bu kadar aldım sattığım iş olmuştur. Hoca nerede kar ettin denseler hiçbir ticarette kar etmedim. Anlamıyorum. Bir de kandırılıyorum. Ama öyle ticaret erbabı uyanıklar var ki onlar zarar diye bir şey bilmezler. Her işte kar ederler. Hatta zarar nasıl oluyor diye de merak ederler. Adamın biri demiş ya bu zarar nasıl oluyor bana da öğretin öğretim bir zarar etmedi istiyorum hayatımda bir kere. Ne demişler ona? Tavsiye edenler efendim Tosya'ya pirinç yükle demişler. Tosya pirincin yurdu. Oraya pirinç götürürsen elinde kalır. Ondan zarar edersin de bir zararın tadına bakarsın demişler ama o senede Tosya'da pirinç olmamış. Kapış kapış satmış. Demek ki İşi bilen, ticaret erbabı olan, kaderi kısmeti açık olan, bahtı açık olan insanlar var. Nasıl ki dünya hususunda böyledir, ahiret hususunda da böyledir. Hangi mal nerede daha değerlidir? Bunu düşününler. Bu pazarda 5 lira ise efendim Kadıköy pazarında 10 lira ise, burada, bağcılarda, şurada, burada, gün dönende satmaz. E karşı taraf uzaktır, nakliyesi var. Var ama onun nakliyesi, gidişi, gelişi bir iki tutar, Orada üç dört fazla kar kalır diye efendim sıcaktır uzaktır demez gider malını bir fazla satacağı yerde değerlendirir. İşte bunun gibi ahiret ticaretini düşünenler de üç aylar gibi bereketli dönemleri ganimet bilmelidir. Mevsim gözetmeyen tacir kardan mahrum olacağı gibi faziletli zaman dilimlerini boşa geçiren kulun da ebedi karları ve menfaatleri zayi edeceği muhakkaktır. E şimdi sen bu yaz gününde kışlık malzeme satmak kalkarsan, pazarın ortasına tezgah kurarsan, onu da kazaklarla, kaşkollerle doldurursan, akşama kadar efendim bir kuruş satış yapamazsın, kar yapamazsın. Mevsimi gözeteceksin. Şimdi penyeler gider, efendim kelle efendim sıkmayan, bunatmayan diyelim atletler, gömlekler gider. E dolayısıyla mevsimi gözeteceksin. Haram aylarda cevapların katlanacağı, günahların katlanacağı hususunda birçok rivahatler mevcuttur. Biz burada birkaç tanesini nakledelim. Çağid-i Bücübeyr, radıyallahu babasından rivahat ettiği hadis-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne racebe şehrun azim, yudâifullâh fîl hasenât, ve emhû fîhissseyyât, وَتُسْتَجَابُ فِي ve دَعَوَاتِ وَيُفَرَّجُ ف۪يهِ الْكُرُبَاتِ buyurdular. Recep çok büyük bir aydır. Allah Teala mübarek ayda cevapları kat kat eder. Bire on, yüz, yedi yüz katlar niyetine ihlasına göre. Günahları mahveder. Tabi tevbe edildiği zaman. Tevbe ve istiğfara çok önem verilmelidir. Bu mübarek ayda Allah Teala şu mübarek gecede Recep ayının her gecesinde Bakın nâsıl nida ediyor. bu şehri ve rahmetü rahmetî ve fi Recep'in her gecesi işte şu mübarek gecede, Allah'ımızın ayının gecelerinden birisi Rabbimiz buyuruyor bizim bağışkamız siz dinleyenlerimize duyuruyor duymadık demeyin Allah Celle Celal, bu peygamberler gönderdi. Onların halifeleri, vekilleri, varisleri, alimler gönderdi. Onların vasıtasıyla ve bizlere bu haberleri tebliğ buyurdu. Biz aracı oluyoruz. Bu nüvaatleri size naklediyoruz. Kitaplardan kaynaklarını zikrederek ulaştırıyoruz. Bu bizim uydurmamız değil. Haşa ve kella. Recep benim ayımdır. Kul da benim kulumdur rahmet ancak benim rahmetim acırsam ben acırım evet ağlarsa anan ağlar gerisi yalan ağlar demiş doğrudur Allah Ana ağlasa da acısa da elinden bir şey gelmez çocuğu hasta olan anne ona şifa veremez çocuğu ölen anne onu diriltemez dolayısıyla evet en çok diyelim acımakta singe olmuş sembol olmuş ana merhametidir ama yine o merhametten çocuğuna bir fayda hasıl edemez ama Allah acırsa kulunu ihya eder, abad eder dünyasını, ahiretini mamur eder. Şifa da vermeye kadirdir, sıhhat da vermeye kadirdir, zenginlik de vermeye kadirdir. Rahmet benim rahmetimdir. Lütuf keremler ancak benim kudretim dedir. Benim imkanım dahilindedir. Ben bu mübarek ayda benden af isteyenleri edeceğim. Ve bu mübarek ayda benim ayımda benden ne isteyen varsa hayırlı muradını vereceğim Allah buyuruyor. İşte şu mübarek gecedeyiz. Her geceyi bundan sonra böyle hesap ediniz. Bu ne mübarek bir mevsime girmişiz de haberimiz yok. O Allah Teala bu mübarek ayda ne yapar? Günahları siler süpürür, mahveder. Ancak çarene bakman lazım. Ya af olmak için neler neler yapman lazım. Günahlara yorulduğundan daha ziyade, salih amellerde zahmet çekmen lazım. Açısız kalman lazım. uykusuz kalman lazım. Geceleri Kur'an ve zikirle meşgul olman lazım. Ondan sonra gündüzleri oruç tutman lazım. Ya, Recep ayının oruçları, özeldir bahisleri konuları. Çok mübarek ay. Haram ayın oruçları başladı. Şimdi Özellikle mübarek tabi birinci günün, ikinci günün, üçüncü günün tek tek faziletleri var. Ben geçen hafta vakit fırsat bulamadım hepsini tek tek anlatamadım ama dedim ki kardeşler ne olur dedim okuyun kitabı dedim amel edin dedim inşallah kazanmışsınızdır okumuşsunuzdur amel etmişsinizdir ben ne yapayım ben nereye yetişeyim. Ancak tabi ki Allah Teala bu mübarek ayda günahları siler süpürür mahveder ama bu neye bağlıdır? İihvara bağlıdır Rabbimiz tevbe etmeden istihret eden de kulunun günahını affedebilir Ama Rabbimiz tebark et hala bize istiğfar emrediyor. diyor ve Rabbikum Rabbinizden bağışlanma isteyin İne ka Çünkü Rabbimiz son derece mağfiret eden ve bağışlayan Allahtır buyuruyor. bu ça Allah'ın anlatıyor ki. Recep'in ilk günü Muhammed Mustafa'nın huzuruna girdim sallallahu aleyhi ve sellem. Ne bahtiyar insanlar, ne imkan sahipleri. Kaniyatın Efendisi'nin yanlarında istedikleri zaman ziyaret imkanları kendilerine nasip edilmiş. Buyurdu ya Ebu Sa'id, Ey ev ma ekfere hayra ve ey ev ma a'zame berekete. Ey Ebu Sa'id, ne gündür bu ne gündür. bereketi bereketine kadar çoktur ve büyüktür. Ben de bilmiyorum Kultuğumada <gülüyor> ey Allah'ın peygamberi, hangi gündür bugün ben fark edemedim. Halekberani <gülüyor> Cibril, Cibril bana haber verdi ki, dedi ilk gecesi olduğu vakitte, işte geçen Pazartesi gecesi Artık başladı bu nidalar. Allah Teala bir meleğe şöyle nida etmesini emrediyor. Agah olun. Ey insanlar uyanık bulunun. Aylar günler geceler geliyor geçiyor size şahitlik ediyor. Sizin ömürleriniz böylece tükeniyor. Bu gecelerin geçmesi gelmesi gitmesi sizi yok ediyor tüketiyor. Ömür sermayenizi bitiriyor. Ölüm her an size de bize de biraz daha yaklaşıyor. Onun için tevbe ayı girmiştir. Recep ayının tevbe ayının hilali belirmiştir. İşte daha yeni gördü tabi İstanbul'da hemen birinci günü görünmüyor. İkinci üçüncü günlerde anet görünüyor ve işte yolda gelirken görmek nasip oldu elhamdülillah. Bu mübarek ayda Allah'tan af isteyenlere müjdeler olsun. Müjdeler olsun istiğfar edenlere. Enes'in radıyallahu teala. Anhan'ın rivayet etti hadisiyeti buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَنْ اِسْتَغْفَرَ اللّٰهُ عَزَوَ اللّٰهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَفَرَ Her kim mübarek Recep ayında bir defa dahi Allah'tan bağışlanma istese, günahkar olduğunu hatırına getirse, Allah'ımızın affını muhafır ettiğini lütfü Keremini düşünerek, Ya Rabbi beni affet dese, Allah onu bağışlar buyuruyor. E bir kere demin istibar etmeyeceksin, bir kere demin estağfurullah demeyeceksin ama... Bunu sade dilden geçilmeyeceksin. Kalbe indireceksin. Geçmiş günahlarına pişmanlık çekeceksin. Bir daha yapmamaya hasmeteceksin. Ve Biblümün Hazretleri'ne buyuruyor. Allahu Teala'nın kitaplarından birinde şöyle okudum. Her kim Recep ayında sabahları ve akşamları 70 defa istiğfar ederse sabah namazından önce veya sonra Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah 70 kere Sünnettir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en az 70 kere istiğfar ederdi günlük. Bir rivayet yüz kere. Ama bu rivayette sabah akşam mesela akşam ikinden sonra güneş batmadan önce 70 kere Ya Rabbi ne günahlar ettim. Çok sana karşı isyanlar ettim. Ya Rabbi ben aciz kulunum. Günahsız duramıyorum. Allah'ım sen lütfu keremsiz olmasın diyerek estağfirullah devam ederse Allah onun canını cehennem ateşine haram kılar. Cehennem onu yakamaz o kişinin vücudu yasaklıdır. Ateş ona dokunamaz. Yani şu var ayın bereketine bak. Peki bu istifar hangi lafızla yapılsın? Ahmed İbn-i Hicacı Hazretleri Tuhfetül İhvan sahibi Allame e, onun nakdine göre ellerini de kaldırma, kaldırarak diyor. Mümkünse eller de dua hali gibi kaldırılarak. Bu istifar okunacak. Allah'ım magfirli verhemni ve tübe'aleyye Ey Allah'ım Beni bağışla, bana acı rahmet eyle, ve tevbemi kabul eyle. Bunu, yetmiş kere okuyanın, derisine ateş değmez. Nerede önce bende bu? Recet Risalesi elinizde, evinizde, durmasın öyle, kütüphanenizin raflarında, te tereklerinde. Alın, indirin, okuma başlayın hemen. 249. sayıda, hep not alın bunları, 249. Allah'ın mazdirliği, Rahmetni kebaleya 70 defa. Hazreti Ali Efendimiz (radiyallahu anh) ne buyurdu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim şöyle buyurdu. Ekrimen istiğfarı bir şehr-i Recebe. Fe'nillah taala fi kulli saat minul hucen qa'imen minen nar. <gülüyor> Recebay'ında Allah'tan bağışlanma talebini çoğaltın. İstigfarı arttırın. Çünkü Recebay'ın her saatinde bakın yer günün 24 saati var gün ve gece olarak bu her gün ve gecenin her bir saatinde ve cebayında Allah Teala'nın cehennemden azatlıları vardır. İnşallah bir vakit gelecek, bize de o beraat verilecek bu mübarek ayın herhangi bir saatinde istiğfar ile meşgul olduğumuz anda. Özellikle öğlen namazını müteakiben, efendim öğlen ve ikindi arasındaki istiğfarlar hadisi şerifte teşvik edilmiştir. İbn Abbas radıyallahu anhu ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Mekârebi Receb ve Şaban ve Ramazan, fi mâ beyne'l-gehd ve'l-asr. Estağfirullah'l-azîm'el-lezî lâ ilâhe illâ hü. El-hayy'el-kayyûm ve cul ileyhi. Tebet 'abdun nefsi lâ yeliku le nefsi darrame lâ naf'ame ve ve ...bu büyük istiğfar... ...bu çok büyük bir istiğfardır bu... ...evet... ...Hafus Cevalüddin Eddemiri Rahimullah... ...el yazısıyla bu Hadis-i İbni ediyor ...naklediyor... ...ve bazı rivayetlerde yedi kere yapılması zikrediliyor... ...ve... ...günün herhangi bir saatinde yapılabileceği... ...beyan ediliyor... ...ancak... ...öğlen namazından sonra olacağına dair... ...başka hadis-i şeriflerde rivayetler vardır... ...onun için... Öğlenden sonra hemen yapılsa iyi olur. Yapılamadıysa da ikindiye kadar vakti var. O arada da okunabilir. En azından bir kere. Manası yazılmış. Efendim kim bu istiğfarı yaparsa Recep'te, Şaban'da ve Ramazan'da üç aylar bitene kadar bu istiğfar efendim işlerini sürdürüyor. Bu müjdeyi kazandırıyor. Evhallahu teala ilel melekeyn أحرقوا كتاب Allah Teala o kulunun sağındaki solundaki yazıcı meleklere vahiy ediyor ki bu kulumun amel defterinden günahlarını yakın silin süpürün mahvedin defterinde mahşer günü önüne açıldığında bir günah bulmasın Onun için ki alimlerimiz bu amellere istiğfarlara çok önem vermişler. Yine Recep ayında istiğfarlar. Halil Kare Hazretleri bir şeyhinden naklediyor Recep ayında yapılacak istiğfar. Evet deminki istiğfarın sayfasını söylüyorum. Sonra bunları kitaptan ararken de zorlanmayın. 250. sayfede okuyacağınız istiğfar. Kitap yalnızda olsun. Bunlar işe gidiyorsunuz yanınızda götürün. Recep kitabını şimdi mübarek ay mevsim geldi. Efendim kitabın yanınızda taşıyın. Efendim, nerede öğleni kıldınız, nerede bulundunuz, ee, herkes bir şey okuyor, bir şey dinliyor, kulaklara takıyorlar, teyitleri, şarkıları, otobüslerde bile geçiyorlar Siz de, otobüste, yolda, hangi işte olursanız, efendim, müsait fırsat bulduğunuz anda hemen istiğfarınıza sarılın. Tabi bunların hepsi ezberinizde kalmayabilir. Kitabı yanınızda taşıyın ve böylece 250. sayede istiğfarı yapın. E ben Arapçasını diyemiyorum diyene, okuyamayana, Tabi da, onu da mahrum etmemek için 251. sahibede neşi var? Manası var. E Türkçedir ama namazın dışında Türkçe dualarda inşallah kabul görür. E Arapçası okumakta çok fazilet var ama hiç okuyamayana en azından efendim bunun manasını Türkçe olarak okusa da namazın dışında olduğu için Rabbim kabul buyurur inşallah diye ümit ediyoruz. 251. sahibedeki manadan istifade edebileceğini tavsiye ediyoruz. Yine istiğfar bahsinde yani Allah Teala Recep ayında günahları mahveder. Yani mahveder ama mübarek adam. Senin derdin günahların mı? Sen günahkar olduğundan üzüntülü müsün? Pişman mısın? Efendim yoksa iyi biçip yatan şişman mısın? Dert yağları eridir. Yağlar dertli adamda kalmaz. Onun için senin derdin günahların ise biraz istiğfar edeceksin. Biraz hasretmene damet çekeceksin. Bak, Recep ayında şu istiğfarın çokça şey yapılacağını, yapılması gerektiğini Halil Kade Hazretleri tavsiye ediyor. Estağfirullah del gelali ikram min gemi'i zünubi vel âthâm. Bu da çok büyük bir faziletli vardır Recep ayının havasındandır. Özellikle bu ayda yapılacak istiğfarlardan olarak yazılmıştır. Onun için bu mübarek aya tazim etmeli, değer vermeli. Bak Allah cevapları katkı günahları çiriyor. Ve tüstecevfid davad ve cebinde dualar kabul edilir. Ya hele, hele önümüzdeki perşembe Cuma'ya bağlayan gece, ora ait gecesi, o mübarek gece, Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem ana rahmine düştüğü gece, bir rivayet annesinin hamile olduğunu fark ettiği gece işte o mübarek gecede önümüzde inşallah e, yine mübarek kandil gecesinde bizim sohbetimizi dinleyebileceksiniz. Kendimiz tabii derneğimizde konuşmamız sohbetimiz olacak. Ancak radyodan da gelemeyenler için kandil sohbeti yayınlanacak. Şimdiden birbirinizi haberdar edin, uyarın, duyurun. Yazın rehaveti çöktü. Sıcaklıktan millet mayışçı uyuştu. Her tarafa dağıldı gittiler. Onun için mübarek kandillerin efendim biraz daha ibadetler bakımından gevşek geçtiği fark ediliyor. Aman gevşemeyelim. Şu mübarek ayda şu mübarek gelecek regaet gecesinde Raflet etmeyelim. Çünkü Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki Fazlura cebe ala şairi şuur ke fazlul kurani şairi kelam. Recep ayının diğer aylardan üstünlüğü ne gibidir? Kur'an-ı Kerim'in Diğer kelamlardan üstünlüğü gibidir. Yani, bizim sözlerimizle Kur'an mukayese edilir mi? Haşa ve kella. Allah ile yarattığı kullar mukayese edilir mi? Haşa vekeller kella. Öyleyse, Kur'an diğer sözlerden ne kadar üstün, işte Recep ayı diğer aylardan o kadar üstün, çünkü Allah'a mahsus bir aydır. Recep ayının kendisi bu kadar faziletlidir, bir de içerisinde, İki tane, üç tane, hatta dört tane mübarek gece vardır. Bu dört geceden birisi geçmiştir. Eyvah! Kafletle geçirenler kafasını duvara vuracaklar, duvar bulamayacaklar. O birinci geceydi, pazartesi gecesiydi, geçti. Şimdi ne var? Üç gece kaldı. Birincisi bu önümüzdeki perşembe cumaya bağlayan... ...ragayet gecesi. Ondan sonra... ...on beşinci gece, yarı gecesi, onu haftaya anlatacağım inşallah. Ondan sonra... 27. gecesi yani Mi'raç gecesi. İşte bu üç gece önümüzdedir. Henüz mevsim geçmemiştir. Kaçanı geçeni telafi ve tedarik imkanına sahip ve malik bulunuyoruz inşallah. Rabbimizle ve gayet gecesine iman-ı kamil ve afiyetle ibadet ve kavuşmayı nasip eylesin diyoruz. Bu vesileyle kandil şeriflerinizin mübarek gecenizi tebrik ediyoruz. Enes İbni Valik radıyallahu ta'l-u hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. La teghulû an evveli leyleti cümuhetin fi recebe fe inâ leyletün tüsemmihel melâiketü leyleter ragaibi sakın receb-i şerifin ilk cuma gecesinden gafil olmayın. Çünkü o böyle bir gecedir ki melekler ona ragaib gecesi ismini verir. Ragaib ne demektir? Rabet edilecek, arzulanacak hediyeler, atiyeler, bol bahşişler ve mükafatlar demektir. İşte o gece Allah Teala'nın lütfu keremi, coşacak, taşacak. Ve der ki: "Ne uydurma bâtıl izrin. La ykamu lekum vici'u'l semavatu fi'l Kâbe Gecenin üçte biri geçince, yani bu geceler tabi kısadır, şimdi dokuzda akşam ezanı okunmak itibariyle gece dokuzda giriyor. Efendim üç buçuk gibi de, e, üç, kırk, e, üç kırk beş gibi de imsak atması itibariyle, efendim gece bitiyor. E, bu arada ne kadar vardır? E, dokuzdan hesap edin. On, on bir, on iki, bir, iki, üç, yani anladığım altı saat kırk beş dakika kadar bir gece var. Gecelerin hemen hemen en kısa dönemindeyiz. Bu 6 saat 45 dakikayı hadi diyelim onu, 10 dakikada buradan var, 910 kala falan derken, yani 7 saatte tamamlayalım. Bu gece 7 saat kadardır. 7'yi ne yapıyorsunuz? 3'e bölüyorsunuz. 3'e böldüğünde biri geçtiği zaman ne ediyor? Yani 2 saat kadar geçtiği zaman, buçuk saat geçtiği zaman yani... 9'dan sonra ne oldu? 10, 11, on, on, bir, on bir buçuk. Şu anda bu günler itibariyle konuşuyoruz. 11 buçukta falan ne olmuş oluyor? Gecenin üçte biri geçmiş oluyor. Üçte biri geçince göklerde ve yerlerin tamamında bir melek kalmaz. Hepsi Kabe'ye inerler, dünyaya inerler, Kabe ve ha halisinde toplanırlar. Ve Hoca Efendi bu kadar melek dünyaya sığar mı? E senin aklın bunları alır mı? Melekler nurani varlıklardır. Şimdi insanlar gibi hacimli değildirler, kesif değildirler. Onlar latiftirler. Ne demek? Benim şurada canlı yayında bulunduğum odaya 30 kişi sığmaz. 30-31 adamlar adamları istif etse, alt alta, üst üste dissen bile efendim bir rakamı vardır. Bu rakamı doldurdu mu efendim herkesin işgal ettiği bir Boşluk vardır, orayı da başkası işgal edemeyeceğinden bir başkasına yer kalmaz. Ama şu odaya bütün melekleri Allah sığdırabilir. Neden? Çünkü onlar nurani ve ruhani varlıklardır, latif varlıklardır. Yani yer işgal etmezler, kesin değildirler, katı değildirler. Yani bizim anladığımız manada bir mekan doldurmazlar. Onun için Kabe ve etrafına rahatlıkla sığarlar, hiçbir sıkıntı da çekmezler nurani işlere akıl ermez. Şimdi burada e, lamba yanıyor, e, karanlığı kovmuş bir ışık veriyor. E şimdi bir lamba daha aksan onun ışığı da yer bulur. Bir lamba daha yaksan, onun ışığı da yer bulur. Neden? Çünkü ışık da e, nedir? Işığın e, yansımaları e, bir yer kaplamaz. Tabii, lamba yer kaplıyor. O lambanın yanına ona göre koyacağın lambaların yeri var. Doldu mu oraya bir yer. Bir lamba daha sığmaz. Ama ne kadar ışık verse bir üstün ışık daha gelse e, ışıklar yersiz kalmaz. Bunun gibi bütün melekler Cihan ve civarına sığarlar. Orada toplanırlar. Fettaliullah Teala Allah Teala onlara bir tecelli buyurur. Fequlu melaiketi celuni Ey benim meleklerim, dileyin benden ne dilerseniz. Fequlunu melekler derler. Allah'ın meleklerinin bizim gibi derdi yok, kasalı yok, Çoluk çocuğu, çocuğu yok, geçim derdi yok. Efendim Meleklere Allah Teala bir det vermemiş, bir sıkıntı vermemiş, bir mükellefiyet, bir sorumluluk vermemiş. Onlar Rabler'e itaat eden, hiç isyan etmeyen emirleri yerine getiren nurani varlıklardır. Onların haceti isteği ne olacak? Tabi yine Allah'ımızın bize karşı olan lütuf ve rahmetinin bir eseri, esirgemesinin bir neticesi olarak bizim affımızı isterler. Ya Rabbi bizim senden isteğimiz Recep ayını oruçlu geçirenleri affedesin, mağfiret etesin, onları günahlarından bağışlasın günahlarını, bağışlasın onları cehennemden azat edesin. Fe kullu'llâhu teâlâ Allah da buyurur ki muhakkak ben sizin bu isteğinizi yaptım. Recep ayını oruçlu geçirenleri bağışladım Allah buyurur. Tabii şimdi ne yapalım? Nasıl oruç tutalım diyenlere de tavsiyemiz şu yöndedir ki haram ayı orucu olarak hadis-i şerifte beyan ediliyor. Tabi Recep ayının bir gününün sevabı başka aylardan bir ay kadardır. Efendim bir gün bir aya denk olur. Daha birçok müjdeler tek tek okunacak. Şimdi belki de hepsini anlatacak vakit bulamayabilirim. Önümüzdeki haftalar derslerimiz devam edecek. Bu derslerimiz arasında inşallahurrahman ve bu faziletlere temas edilecektir. Ancak mübarek ayın bir gününün orucu dahi, bir gecesinin ibadetle ihyası dahi çok yararlı olacaktır. Selban radıyallahu buyuruyor ki bir kere Resulullah ile sallallahu aleyhi ve sellem bir kabristandan geçerken kendisi ağlamaya başladı. Buyurdu ki, ya Sevban, havlâ yuaddebu nefir kuburihim. Ey Sevban, bu mezarlarda yatanlar kabir azabı çekiyorlar. İni minininiyorlar. Sen duyamıyorsun. Allah bana duyurtuyor. Kainat efendisine melekler görünüyor. Bizim görmediklerimiz görünüyor. Kabirler keşfettiriliyor. Dedim anhum. Ben de yalvardım. Ya Rabbi ne olur azaplarını tahbibeyle. Hazil getir ya Rabbi dedim. Ya Zebban, min ve Ey Zebban, eğer bunlar bu kabirlerde yatanlar Recep ayında bir gün bile oruç tutsaydılar, bir gece bile ibadetle hiyada bulunsaydılar bu azaba uğratılmazdılar. Allah Allah. Dedim ya Resulallah, bir günün orucuyla, bir gecenin ibadetle kıyamıyla kabir azabını engellenir mi? Galene <gülüyor> am buyurdu evet. Ve ledi ve qubulleyetten ve Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki. Hangi Müslüman erkek veya herhangi bir Müslüman kadın Recep ayında bir gün oruç tutsalar ve bir gece ibadetle geçirseler mutlaka Allah Teala o bir günün orucuna ve bir gecenin ibadetine karşılık o kişiye bir sene boyunca gündüzlerini sürekli oruç tutmuş ve gecelerini sıralı ibadetle geçirmiş cevabı yazar. İşte Allah bu kadar zengindir, İşte biz bu kadar büyük bir aya dahil olmuş bulunuyoruz. Onun için bu mevsimi iyi değerlendirelim. Kabir azabı haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir namaz kılsa her namazın sonunda kabir azabından Allah'a sığınırdı. Muhammed Mustafa bile sallallahu aleyhi ve sellem ve'uzi bike min adâbil kabr Kabir azabından Ya Rabbi sana sığınırım derdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, kabir azabından korkanlar lehtin karanlığından, darlığından korkanlar ...münker nekirin soru cevabından korkanlar... ...bu mübarek ayda başlarının çaresine baksınlar... Efendim, ...mübarek ayda oruçları, ibadetleri artırsınlar... ...kıyamet günü çok zor olacak... ...işler zor olacak... ...dünyadaki gibi kolay gelmeyecek... ...eş dost ziyarete gelmeyecek... ...avukatlar, danıştaylar, sayıştaylar... temizlerle davalar düzelmeyecek... ...orada insan çok dara zora düştüğü zaman... Namazını arayacak, orucunu arayacak, salih amelini arayacak, Allah için sevdiği, Allah dostlarını, alimlerin, velileri şefaatini arayacak, sevgili peygamberi Muhammed Mustafa'sını arayacak sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah ne yapsın? Sana kurtaracak şeyleri, ahiret azabından, kabirden, cehennemden korunacak ibadetleri öğretti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin dinlemedin? Bu dersler niye yapılıyor? Bu konuşmalar niye yapılıyor? Bu ayetler, hadisler size başınızdan aşağı niye okunuyor? Ey gidi kardeşlerim bugün üstündeyiz, yarın altındayız. Her gün yüz binlerce insan ahirete yolcu ediliyor. Bunların hepsi bu dediklerimizle karşı karşıya geliyor. Hepsine ne getirdin soruyorlar, neyle geldin soruyorlar. Salih amel istiyorlar, kalbi selim istiyorlar. Allah'ın gayrinden boşalmış sırf Allah'a tahsis edilmiş kalp arıyorlar. Başka şeyden fayda görmüyorlar gidenler. He? Kabirden ses gelmeye ne gerek var? Kabire eli konuşsa işitse birisi ölü dirilse de karşısa söylese ne hacet var? Biz Allah'a daha çok inanıyoruz. Muhammed Mustafa'ya gözümüzde görmüşten daha çok inanıyoruz. Biz gayba iman ediyoruz. Onun için haberde varid olduğu üzere İzâkâne yevmul kıyameti yuqâhlu eynel recebiyyûn Kıyamet günü olduğu zaman bir nida gelecek. Nerede o Recep ayının adamları? Feekhrucu nurun mine el hijab. u Teala ve tekaddes hazretlerinin azamet perdesinden bir nur belirecek Feettebi'û Cibril ve Mikâil ve israfil. Üç büyük melek o nurun peşine gidecek. Hatta yemurran recebiyyûne bidelken nur Recabey'in adamları onurla beraber sıratı şimşek tek gibi geçip gidecek. Febluğun <gülüyor> el Kendileri için hazırlanan makama varacaklar, orada secdeye kapanacaklar. Fequ'ulûm irfa'û rûsukum fekad tadaytum lillahi fi'd-dunyâ wirtahilû ilâ manâzil o zaman Rabbimiz tarafından onlara nida edilecek. Kaldırın başlarınızı, siz yaptınız dünyada secdelerinizi, siz tuttunuz dünyada oruçlarınızı, ciğerlerinizi susuz bıraktınız, dudaklarınızı kuruttunuz, çatlattınız, siz Allah için ne ibadetler yaptınız, siz Recep ayına Allah'ın değer verdiği hayat tazimde bulundunuz. Şimdi şerefli menzillerinize, o değerli kıymetli konaklarınıza, köşklerinize, saraylarınıza buyurun gidin yaşayın. Sonsuz hayat yaşayın. Hayat cennet hayatıdır. Ahiret hayatıdır. Dünya can kazımaktır. Dünyada en rahat içinde yaşıyorum diyenin başı beladadır. Onun için biz burada misafirliğimizi tamamlamak üzereyiz. Yolculuğumuz devam ediyor. Yakında ikinci bir konağa berzak alemine, geçit alemine, kabir alemine göçüp gideceğiz. Orada inşallah rahat edeceğiz. Ve cevainin şefaatine ereceğiz. Eceba'yına tazim edenlere vaat edilen mükafatlara kavuşacağız inşallah. Bu mübarek aydır. Bu ay kendisine değer verenlere şefaat edecektir. allah Teala'nın tazim ettiği, değer verdiği mevsimlere, değer verenlere Rabbimiz Tebareke ve Teala edecektir. Bundan dolayıdır ki kitaplarımızda naklediliyor. Nevezik kitaplarımızda ve sair faziletli amellerden bahseden kitaplarda bir hanım Receb ayı girdiğinde ibadete yönelir ve her gün atlatmamak üzere 11 İhlas-ı Şerif yani kulullah Receb Allah'ın ayı iktisat Allah'ın suresi onun için bu ayda İhlas-ı Şerif artırmalı. On bin değil, on bir tane. Ama bu ihlas-ı şeriftir. Bazı rivadetlerde üç tanesi bir hatme, bazı rivadetlerde bir tanesi bir hatme bedendir. Bu, Kur'an-ı özü ve özetidir. Allahü Teala'nın tarifi ve sıfatıdır. Bundan dolayı, bu mübarek surenin okunmasında, Fazlaca okunmasında büyük faziletler vaat edilmektedir. İşte bu hanım da ne yapıyor? Bu sureyi on bir kere ona tazimen okumaya devam ediyor. Eles ibn-i Malik hadisinde ne buyuruyor? Sallallahu aleyhi ve sellem ben kara kulü allahe het merreten vahideten fi recebe. Tabi her zaman kulüvallahın çok sevabı var ama... ...Recep ayında bir defa okuyana... aho dillere... ...o ihlaslı gönüllere... ...bu müjdeyi kazandıracak şekilde okuyabilenlere... ...daferallahu lehudembe kapsine sene... ...elli senelik günahı olsa... ...bir kulüvallahla Allah... ...Recep ayı hürmetine affeder. Onun için... ...bu hanım süslü elbiseler giymez... ...eski ve günlü elbiseler giyerek... ...Recep'in tamamında o elbiseyle ibadette bulunurmuş. Hastalanınca oğluna dedi ki evladım... Recep ayında giydiğim ibadet elbişem var. Beni bununla kefenlersin. Fakat oğlu gösteriş olsun. Nişanasını eski elbişeyle gömdü demesinler diye. Vefat ettiği zaman onu kaliteli bir bez kumaşla kefenle gömmüş. O gece rüyasında annesini kendisine dargın bir halde görerek. Oğlum sen benim vasiyetimi tutmadın. Ben senden razı değilim. Derken görünce dehşetle uyanıp. Hemen Recep şerif'teki ibadet elbisini alarak mezara gelmiş. Kabri... Açtığında annesini bulamamış, hayretlere kapılarak şiddetlice ağlamaya başlamış. O anda Atif'ten kendisine gelen nidayı duyar mısınız? Ema semi'te enne men eta'ana fi receb, ema alimce men azzame şehrana receb, Dem yuturek fil kabri feriden ve hiden Duymadın mı be adam? Neceb ayında bize ibadet edenleri, bilmedin mi be kişi? Recep Bayımıza tazim ve hürmet edenler kabirde tek başına yalnız ve üzüntülü halde bırakılmayacaklar. Demek ki artık hangi alemlere bedeniyle beraber nakledildi, hangi mukaddes mekanlara kabri taşındığı, nakledildi. O hanımın iflaslı efendim Kudüs'te, Beyt-i Mukaddes'te ibadet ehlinden olan bu hanım, Mün bütün kitaplarımızda yer almaktadır. Demek ki Recep Ay'ına özel tazım edenlere Rabbimiz özel muamele ediyor. Kabirde, sıratta, mizanda, mahşerde Recep Ay'ı bize şefaat vaat ediyor. فَيْفَ الرَّجُّ فِي الْكُرُبَاتِ Bumbara gayda sıkıntılar açılır. Belalar kalkar. Dualara sarılanlar mutlaka kabul görür. لَا تُرَدُّ الْمُؤْمِنِ فِي Bumbale girdi hiçbir tuvalet dolmaz. Özellikle Recep ayında Recep kitabımızın 42. sayfasında bir dua var. Hazreti Ali Efendimiz öğretti bu duayı. Allah'ın en büyük iş bir bu duada gizli. Kim bu duayı yaparsa kabul olur. Ne isterse Allah Teala tarafından lütfedilir, baş olur. 42. sayfa 43'e geçiyor. Allahümme inneke el-alime'l-hafiye ve ya sema bi kudreti mabniye فيا من الأرض بعزتي مدحية فيا من الشمس والقمر بنور جلالي مشرقة ومضية فيا مقبلا على كل نفس مؤمنة زكية فيا مسكن رعب الخوائفين وأهل التقية فيا من حوائج الخلق عنده مقضية فيا من نجأ يوسف من رق العبودية فيا من ليس له ينادى ولا صاحب يغشى ولا وزير يعطى ولا غيره رب يدعى فيا من يزداد على كثرة الحوائج إلا كرما وجودا Osallı <gülüyor> ala Öyle bir dua öyle bir dua Hazret-i Ali Efendimiz buyurdu dua. Sarılın bu duaya, yapışın bu duaya. Amel edin bu duayla Recep ayında feyn arş. Arşın hazinelerinden bir hazinedir. Evinizde elinizin altında kitabın ortasında Efendim 42-43. sayfelerde ve ayında inşallah okuyun, amel edin, isteyin, dua edin, yalvarın. <gülüyor> Resulullah buyurdu hangi sıkıntılı, dertli varsa, var mı derdiniz? Dertliniz kim karşısına ya hiçbir tane dertsizim diyen kalmaz. Hepimizde ne dertler var? Hangi dertli, sıkıntılı bu ile amel etse? <gülüyor> Allah sıkıntısını açacak. <gülüyor> hangi sıkıntılı? Bu dua yapsa Allah Teala sıkıntısını zahmetini, hüznünü, kederini giderecek. Gecenin ortasında bu dua yapılırsa evet Allah Teala ve Tıkıntınız Hazretleri hemen hele Recep ayında hele haram ayda hele bir de size zulmeden varsa, hakkınızı yiyen varsa, siz mazlum durumdaysanız aman ya Rabbi hedefe öyle bir varacak ki bu dua zalimler kahrolacak, helak olacak inşallah. Din düşmanları İslam düşmanları Ümmetimizi parçalamak isteyenler, milletimizi bölmek isteyenler, vatanımızı bölmek isteyenler, İslam aleminin yurtlarını vatandan işgal edenler, Türkiye üzerinde oyunlar hazırlayanlar, bak bunca askerlerimizi, bugün haberlerde kaç tane askerimizin şehit olduğu haberini duyduk, evet bu askerlerimizi şehit edenler, o eşkıyalar, teröristler, zulmedenler, bu zalimler kahrolacak, helak olacak, mahvolacak Müslümanlara, bu eziyetleri, işkenceleri, reva görenler, bunların arka planındaki Yahudiler ve Hristiyanların işbirlikçileri ve kafirler, e, bunlara ispiyonculuk, ajanlık, yardımcılık, efendim içten dıştan bunlara ortak olanlar, bütün bu zalimlerin helakine, basın beddua-i harama haram hürmetine, Allah Teala vatanımızı ve İslam vatanlarını iç savaştan dış savaştan muhafaza eyleyip, Allah Teala vatanımızın ve İslam üzerinde hesabı olanların hesaplarını kursaklarında bırakarak kazdıkları kuyulara düşürmesi için. Yalvarın yakarın, dualara devam edin. Rabbimiz Tebâreke ve Teala edecek keram edecek inşallah. Şimdi, rekaet gecesi özel bir namaz var. Tabii ki bu çok uzun bir namazdır. İnşallah Rabbim hepinize amel etmeyi nasip eylesin. Rekahit namazıdır bu. 175. sayfede. Perşembe günü oruç tutulacak. Oruçla ilgili şu ribaati yaptım. Yapıyorum. Ben sâme minşe'rin haram minil hamîse vel cümûh'e tevessebte. Ketebillâhu'l-i'vâdet et ishamiyet-i sene. Geçen hafta bu yoktu. Bu haram ay girdi, bu müjde başladı. Her kim haram ayda, perşembe, cuma ve cumartesi, perşembe günü, bu perşembe. Cuma cumartesi 3 gün, her hafta var bu, Recep ayı çıkana kadar, Perşembe, Cuma cumartesi, 3 gün peş peşe tutana Allahu Teala, Nuh Aleyhisselam'ın peygamberlik müddeti kadar 900 sene sıralı ibadet etmiş sevabı yazar, 900 sene. Bak görüyor musun, işte akıllılar, tacirler, ticaret kafalılar kafayı çalıştırırlar, 9, ne var? Dört hafta var. Dört kere dokuzdan çarparlar. Ne eder? Şu kadar efendim bin sene ibadet sevabı eder. İşte kar budur. Kazanan budur. Oruca başlayın. Ondan sonraki oruçlar hakkında konuşuruz. Bir dahaki hafta dersime devam edeceğim. Ancak bu haftayı kaçırmayın. Sonra çok şey kalp ediyoruz. Çok üzülüyoruz. Mahrum oluyoruz. Bir daha bulamayız bu fırsatı. Bu mübarek gecede. Rekalat gecesi de inşallah e, yine Takip edin. Kandil akşamı sohbeti. O gecede sohbette dinlersiniz. Ancak perşembe günü oruç tutuluyor. Recebin ilk perşembesi sonra akşam yatsı arası 12 rekat kılınıyor. Her rekatta bir Fatiha ve üç ve 12 Kulü Allah'a okunuyor. Her iki rekatta bir selam veriliyor. Namaz bitince 70 kere salavat. Allah'ım salli ala Muhammedin Nebi Ümmi bu kitapta yazıyor. Sonra secde buluyor Secde de <gülüyor> bu dua ezberlensin hemen. Bak yarın bir gününüz kaldı, iki gününüz kaldı. Perşembe akşamı kılınacak. Yetmiş kere. Çok büyük bir tesbihdir bu. Meleklerin tesbihi. Sonra başını kaldırır. Yetmiş <gülüyor> kere. Sonra ikinci secde yapılıyor. Yine birinci secdedeki gibi yetmiş tesbih okunuyor. Sonra secdede Allah'tan ne dilersen o hadedin görülüyor. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. ve ve Canım kudret elinde olan Allah'a yemin olsun. Hangi erkek kadın bu namazı kılarsa, denizin köpükleri kadar, kum taneleri kadar, dağların tonajınca, yağmur damlalarının adedince, ağaçların yaprakları sayısınca günahları da olsa, Allah bütün günahlarını bağışlar." Ve kıyamet Kıyamet günü yakın akrabasından 700 kişi şefaatçi olur. Feydarkan evrülüğü bir kabri mezarına ilk girdiği gece cevab-ı hacı bu namazın sevabı gelir. Veçin ve velihanın del güler yüzle tatlı dille fekulebşir ya habibî faga nejdelten min kulli şiddetin. Anam babam bırakmış en yakınların ayrılmış gitmiş kabrin karanlığında bu namazın sevabı ey dostum müjdeler olsun bütün sıkıntılardan kurtuldun dediği zaman kabirdeki kişi sen kimsin senden güzel senden güzel yüzlü senden hoş sözlü senden o hoş kokulu kimse görmedim o da der ki ben Regaib gecesi falan sene falan ayın regaib gecesinde kıldığın namazın sevabiyim. bu gece geldim. İhtiyacını gidereceğim yalnızlığında sana arkadaş olacağım. Kabrinde kabirinde sana enis ve yoldaş alacağım. Daha da bitmedi sura üfürüldüğü zaman kıyamet arası altında senin başın üzerinde gölge olacağım. Sen mevladan hiçbir hayrı kaybetmeyeceksin. Müjdeler olsun diye kabirde ilk ziyaretçimiz olacak. İşte bu namaz. Hemen recep Şerif kitabından açın, notlarınızı alın. Arapçasını anlayamıyorsanız 177'de Türkçesi başlıyor. Her kim Recep'in ilk perşembesini oruçlu geçirip benim anlattıklarımı burada bulursunuz. Arada da dualar ayrılmış zaten. Hangi salimat okunuyor, hangi tesbih okunuyor? Ya bir iki satır bir şey ya. Niye bunları ezberlemeyelim, niye bunları amel etmeyelim biz, ne, niçin yaşıyoruz biz? Akıbeti nasıl kazanacağız ya, ne düşünüyoruz biz? 177, 178, böylece... Efendim bu mübarek namazı kılalım. Olmadı orada diğer tarifler var. Ben bunu yapamadım. O zaman dişine göre var. İşte Recep'in ilk perşembesi oruç tutan... ...Cuma gecesi işte rekaip gecesi önümüzdeki 12 rekat kılan... ...Allah cennette ne yapar? Her rekata karşılık 100 köşk verir. Burada nasıl bilirse bildiği gibi kırsın olarak bir rivat var. Evet ama... ...hakikaten rekaip gecesinin namazları çok önemli. Hadişelik'te Recep'in ilk cuma gecesinin namazından gafil olmayın... O gecede namaz kılan Allah ve melekleri bir daha seneye kadar salat, feyiz, rahmet, bereket yağdırır. Arşın Rabbi salavat getirirse o kişi dünyadan imansız çıkmaz, dünyada islamsız yaşamaz, kıyamet günü de ancak dostlarla mahşere çıkar. Hadis-i şerifte buyuruluyor, ben size kolaylık olsun diye daha bazı e, namazlar da burada zikrettim. Hani onu yapamayan bunu yapsın, bari boşta kalmasın, mübarek gecelerde ibadetle meşgul olunsun diye ama verdiğim adres 177'den itibaren inşallah takip ederek rekaid gecesinin namazını da efendim ihmal etmeyin. Ve böylece inşallah son olarak duyuracağım. Tabii ki yine mübarek Recep'in başı ortası ve sonunda kılınacak namazlar bahsi var. 220 bunları not alın. Selman Radyan'a rivat ediyor. Ey Selman! Pasollah burdu. Hangi mümin erkek ve kadın bu ayda 30 recat kılar. Şimdi ilk 10 günde mutlaka bu 10 recat kılınmalı. Yani bir gecede kılınmalı, 10 recat peş peşe. İki recatlar selam verilerek ilk 10 gece bitene kadar bu 10 recat bitmeli. Hangi gece ise mesela ilk gece kılınıp regal gece kılınıp ama bu 10 geceni haftaya ben sohbet yaptım da 10. gece falan oluyor, kaçırırsınız diye duyuruyorum. Bu namaza da bakın. İlk başta bir Fatiha'dan sonra üç kulüvallah hat, önce kulüvallah. Bu namaz böyle tarif edilmiş, hadise uyacağız. Fesine kulüvallaha üç defa okulursa Allah Teala bütün günahlarını mahveder, bütün ayı oruç tutmuş, sevabı ehşan eder, bir daha seneye kadar namaz kılanlardan kaydeder. Her gün o kişi için Bedir şehitlerinden bir şehit ameli göklere yükseltilir. Her günün orucuna karşılık biçimde ibadet yazılır, bin derecesi yükseltilir, evet. Hele Receba'yının tamamını tutar da bu namazı kılarsa aman ya Rabbim. Cehennemden kurtulur, cennet ona vacip olur. Allah Teala'nın civarında manen yerleşir. Cibril bana haber verdi ya Muhammed. hadi alâmetun beynekum ve beynel müşrikin vel münafıkîn. Bu sizinle müşriklerle münafıklar arasında nişan olsun. Yennel münafıkîn lâ yusallûne dâlik. Münafıklar bu namazı kılamaz. Allah muhafaza münafık alametinden hemen kılmaya çalışalım. Abdülkadir yani rivayet ediyor. Daha bütün kaynakları zikrettim. Allah'ın dostları bu namazları bize öğretiyor. Selman sordu. Nasıl kılayım, ne zaman kılayım? Başında on rekat kılarsın. Hemen bu gece, yarın gece kılabilirsiniz. Her rekatta bir fatiha, üç kulü Allah, peşine üç kulü yaül Selam verince eller kaldırılıyor. Çok kısa bir duası var. Ya ilahe illallah tevla şerikele bu namaz. 224'te Türkçesi sizi ilgilendiren tarif 224'te başlıyor. 15. gediye, ikinci 10 kılınır. Ama siz şimdi bu ilk onu kaçırmayın. Hemen bunu bakın. İlk on rekattan sonra, iki rekada selam veriyor, on rekat bitince 225. sayfada bir tevhid var. Meşhur bir tevhiddir bu. 225. sayfada. O bir kere okunuyor. O kadar. Tamam. La ilahe illallah hettevli haşerik. E Efendi, ben Kuliyah-ül bilmiyorum. Ne okuyayım? E onu ezberle yine onu oku diyorum. Çünkü ben bu tarifi değiştirme imkanına sahip değilim. O kadar sevap, o kadar mükafat vaat ediliyor ki böylece Duaların kabul edileceği, cehennemle ofisi arasında yetmiş hendek açılacağı, her hendekin gök yeri arası kadar uzak olacağı, her rekattan 1 milyon rekat sevabı yazılacağı, cehennemden beraat yazılacağı, sırattan geçiş izni verileceğini duyunca, Hz. Selman Allah'a şükretin seydeye kapandım böyle bir namaz. Recep ayında bizlere bu namaz öğretildi diye buyuruyor. 225. sayfadaki tevhid okunacak 10 rekattan sonra bu namazı da amel edin ben üzülüyorum çünkü aksi takdirde geçecek bu. Haftaya konuşacağım ama ilk onu geçecek. Onun için bu ilk onu yapın. Rekat gecesinin namazlarına bakın. Bir de her gün yüz tane tesbih çekir. On güne kadar. Haftaya değiştiririz onu. İlk on günün tespihi. Sübhane'l hayyil kayyum. E iki gün geçti ben yapmadım. Onları kaza et. İki yüz kere yap. Yarın da bir yüz daha fazla Üç yüzden başla. Her gün yüz kere. Sübhane'l hayyil kayyum. Bu da Recep-i Şerif zikirleri bahsinde yine Recep-i Şerif Risalesinde bulursunuz. Bu tesbihi de yüz kere başlayın. Yarından itibaren Allah Teala ayımızı mübarek eylesin, gecemizin mübarek eylesin, rekaif gecemizi mübarek eylesin. Hayırlara vesile eylesin dualarımızın kabulüne. Bütün maddi ve manevi hayırlı isteklerimizin husulüne vesile eylesin. Amin diyen dillerinizi narcihinden azad eylesin. Rabbime emanet ediyorum. Ve azıbır de'vâne rabbil alemin. İçi haber